Tabut, haddini aşan demek kardeşler, sınırını aşan demek. Eğer ki herhangi bir su ya da deniz kabaracak olur, artık kabına taşmayacak kadar kabarırsa, buna kalmaz. Der. Yani su azgınlaştı. Tağa bir şeyin sınırını aşmış olması demek. Ve Kur'an'da Allah Azze ve iman edenlerin imanının kabulü için tava yani tavutlaşmış olan, azgınlaşmış olanların olan, olan redden, onun tekfirini yani onu inkar etmiş olup onu desteklememiş olmayı imanın şartı kılmıştır. Peki burada insan azgınlaşmasından kastı nedir? Yani tava kelimesinin insan için kullanılmasına kastı nedir demiştik? Ve Kur'an'da bildiğiniz gibi Allah Azze ve Celle'nin kendisini em tekfir etmekle emretmiş olduğu tağutun biz genel bir tabir olarak İbn-i el-Cevziye'nin Allah'tan başka kendisine kulluk edilen her şey anlamına gelip haddi aşan demektir. Sizin kafanızda tağutu tam olarak kavramış olmak ve reddedilen, Reddedilmiş olması gereken tavutu algılamak için kafanızda önce Allah Azze ve Celle'nin yüceliğini takdir etmiş olmanız gerekir. Alemlerin Rabbi zatında, isimlerinde ve sıfatlarında eşsizdir, benzersizdir, dengi olmayandır. Bunu kafanızda yerleştirin. Yani her ne ki Allah Azze ve Celle için düşünüyorsunuz ve Allah Azze ve Celle adına biliyorsunuz, o sıfatta kendisini yaratılmışlığın üstüne çıkartarak adeta Allah Azze ve Celle'nin o sıfatına sanki sahipmiş gibi bir durum arz eden kişi tağutlaşmıştır. Yani Allah Azze ve Celle misal, her şeyi bilendir. Eğer ki bir kimse Allah Azze ve Celle'nin dışında kendisinin de hemen hemen her şeyi bildiğini iddia etmesi, kalpten geçeni misal bildiğini iddia etmesi, normal Allah-u Teala insanoğlunu ne yapmıştı? Duvarın arkasını göremez, uzaktı olanı işitemez, kalplerde olana vakıf olamaz. Bu şekilde yaratmıştır. Yaratılmışlar böyledir. Ama yaratan alemlerin Rabbi böyle değildir. İşte her kim, herhangi bir Allah'ın yarattığı diğer bir dayanak olmaksızın, hani kamerayı yerleştirmesinin arka tarafı görürsün, o değil. Sebepler ve Allah'ın yarattığı sebeplerin dışında her kim kendisinde böyle bir hasleti bulduğunu, bulunduğunu iddia ederse, o kişi ne yapıyor? Bakın kulluk seviyesinin üstüne çıkıyor. Atabildim. Kulluk seviyesinin üstüne çıkıyor, azıyor. Azgınlaşma, otur oturduğun yerde tabiri caizse. İşte burada tağutlaşmak başlar. Ya da Allah Azze ve Celle misal diyor ki, Ela emru vel الْاَمْرُ e, vel emr, Yaratmak ve emretmek Allah'a ait değil mi? Yani yaratan da Allah'tır, emreden de Allah'tır. Dolayısıyla emreden, helali ve haramı belirleyen benim diyor Allah Azze ve Celle. Bu Rabbimizin sıfatıdır. Kula düşen nedir? Kula düşen kendisi yaratılmıştır. Yaratıcı olan Allah Azze ve Celle'nin helal kılması, haram kılmış olmasına itaat etmesidir. Kul Allah Azze ve Celle'nin bu yaratıcı olarak helal kılması ve haram kılmasına İtaat ettiği müddetçe kuldur, seviyesindedir. Ama bir kimse kalkar da işte ben de helal ve haram kılarım demeye başladığı an biz ona ne diyoruz? Otur oturduğun yerde seviyeni bil. Haddini aşma. İşte o helal haram kılmaya başladığı an Kur'an'ın tabiriyle tavutlaşmaya başlamıştır. Haddini aşmaya başlamıştır. Yine Allah Azze ve Celle'nin diğer sıfatlarının hepsini buna ne yaparsınız? Hepisini buna denk tutarsınız. Allah Azze ve Celle sıkışan, sıkıştığı zaman onun yardımına yetişmek bana aittir diyor. Çünkü her yerde, her zaman işiten, duyan, gören ben. Sıkıntıyı gideren benim. Eğer bir kimse durduğu yerden ben de insanların sıkıntılarını gideririm gibicesine bir söyleme başladığı an... Ona deriz ki dur durduğun yerde seviyeni tanın. Çünkü o bu fiili söylemeye başladığı an azgınlaşmaya başlıyor. Azgınlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla buna Kur'an'ın tabiriyle tağutlaşmaya başlamıştır. Ve bu şekilde kendisini tağutlaştıran bir kimse bu fiilinden de razı ise buna da çağırıyor ise o kişi tağuttur, onun tekfiri yani onu inkar ederek ondan sıyrılmış olmak imanın şartıdır. Neden imanın şartıdır? Çünkü sen Allah'ı birlemiş olman lazım. Allah'ı birlemediği müddetçe Allah imanını kabul etmiyor. İstersen namaz kıl, istersen ne yap? Oruç tut, istersen ibadetlerini yerine getir. Yani ben şu zihniyetteki insanlar rastladım. Mesela diyor ki ben... Namaz kılmadığımda Allah'tan korkarım fakat kanunlara uymadığım zaman da yönetenlerden korkarım diyor. Yani bu insana bizzat rastladım. Yani bu adam bakın Allah'a kulluk ediyor. Yani namazını kılmadığı zaman korkarım ben diyor ve namazlarını kaçırmam diyor. Namazımı kılırım fakat kanuna uymadığımda da onlardan korkar. Peki Allah'ın emri ile namaz emri ile diğer emirler arasında ne fark var? Fark yoktur. Peki Allah'ın emri ile diğerlerinin emri arasında bir çelişki olursa ne yapacağım? Değil mi? İşte o zaman öbüründen çok korkuyor. Çünkü Allahu Teala'nın azabı, çetin olan azabı özellikle mahşere kaldığı için onu arkaya salıyor ve insanların ikabını Allah'ın azabı gibi tutuyor. Bu anlamda Allahu Teala beni birleyeceksiniz diyor. Bu neyin gibidir? Düşünün ki şurada bizim bir iştimamız var ve biz buradayız. Bu binanın çatısı altındayız. Ve bu binanın bir sahibi var. O sahibi diyor ki buradaki emirler benim istediğim gibi olacak. Çünkü bu binayı inşa eden benim, bu binayı var eden benim ve sizi de buraya getiren benim. Dolayısıyla siz benim istediğim gibi ne yapacaksınız? Burada muamele edeceksiniz. Efendim Odadan odaya atlamayacaksınız. İşte birbirinizin e, cebine el atıp onun kuruşunu almayacaksınız. Efendim kötü söz söylemeyeceksiniz. Bir takım kurallar getirmişim. İşte günüşü vakitleri pencereleri açmayacaksınız. Efendim şu vakitlere dışarı çıkmayacaksınız. Şimdi böyle emirler getirmiş ve yasaklar getirmiş bize. Bu binanın sahibi inşa edeni. Şimdi bizim üzerimize düşen şey bu emirlere uymaktır. Biz bu emirlere uyduğumuz müddetçe ara sıra bu emirleri çiğnesek dahi. Bakın ara sıra bu emirleri çiğnesek dahi icabında bu binanın sahibi ne yapar? Bizi yine affeder ve bizi burada tutar. Hani diyelim ki dışarı çıkılmayacaktı. Dışarı çıktık, ondan sonra girdik içeri. Neden çıktın dışarı? Yaptın bir hata işte. Hani cahillik ettim dedik ve binanın sahibinden biz affetmesini istedik o da affı büyük merhameti de çok tamam dedi ben sen hadi affetme bu seferlik görmedim gene bin, inşa, binanın içerisinde kal ya da öbürü efendim pencerenin açılmaması gereken bir zamanda pencereyi açtı ama neden açtın hata ettim dedi bir an nefsimi uydum dışarıya bakayım dedi ve affet beni dedi binanın sahibinden ne yaptı Kendisinin affını diledi ve binanın sahibi merhametli. Tamam hadi neyse affettim dedi. Yine bu binanın içerisinde kal dedi. Bir kimse bu emir ve yasakları bazen yerine getirmede ya da bazen çiğnemede sınırını aşıp da bu hatalara düşecek olursa bu onu bu binanın içerisinde kalmış olmaktan alıkoymuyor. Çünkü siz hata edersiniz diyor. Yani biliyorum. Pencereyi açanınız olacak, dışarı çıkanınız olacak ama bunları sürekli yapmayın. Sonuçta huzuru ne yapmayın? Bozmayın. Tek tükür olsa da ben affederim diyor. Ama düşünün ki binanın sahibi ve incanın sahibi bizim için kural getirmiş. İşte pencere açılmayacak. Oradan bir tanesi kalkıyor diyor ki arkadaşım niye açılmasın ki? Ben de diyorum ki efendim... Binanın sahibi, inşanın sahibi şu anda burada da değil. Misal, çünkü kafirler Allah'a yakın razaden tanımazlar. Allah-u Teala da imtihan gereği bu dünyada böyle bir imkan vermiş. Düşünün ki binanın sahibi koydu buranın sahibi bir yere gitti. Buradan bir tanesi kalkıyor diyor ki, hayır arkadaşı pencereler açılacak. Şimdi bunun yaptığı affedilir mi? İşte bunun yaptığı affedilmez. Neden? Çünkü bu tağutlaştı, bu haddi açtı. Bu binanın içerisinde kalmak ve emirlere itaat etmek sınırını çiğnedi. Doğrudan bina ve inşa hakkında karar verme mekanizmasını elinde bulunduran bina sahibine kendisine ortak koştu. O kapanacak diyor, bu açılacak diyor. Efendim şu saatte çıkılmayacak diye bir şey yok. çıkılması lazım diyor. Tersine kar kararlar getiriyor ve bunun uyulmasını istiyor. İşte bu affedilmez. Bu, bu binadan atılmış olmayı ne yapmıştır? Hak etmiştir. Ve bu binanın sahibi, bu inşanın sahibi diyor ki bu binayı inşa eden benim, bu inşayı gerçekleştiren benim, sizi burada var eden de benim. Eğer ki bir kimse bana bağlı kalmak istiyorsa, benim inşamda bana bağlı kalmasının bilincinde ise buradan herhangi bir kimse kalkar da eğer ki tahutlaşır ve bu bina hakkında, inşa hakkında ve kuralları hakkında karar vermeye kalkarsa, onu da reddedeceksin. Onu tanımayacaksın. Onunla ilişkini keseceksin. Anlatabildik mi? İşte iman boyutu bu. Her kim herhangi bir sıfatında Allahu Teala'ya kendisini ortak koşarsa, yani tahutlaşırsa, Allahu Teala bana iman etmiş olman için. Onu reddetmen lazım. Çünkü Allahu Teala bana inanmış olmanı şart demiyor. Beni birlemiş olmanız şart diyor. Ama bugünün insanları inkar etmemeyi iman etmek zannediyorlar. Yani zannediyorlar ki Allah'a inkar etmiyorsan iman etmişsin. Hayır. Allahu Teala bana inanman problem değil diyor. Bana inanacaksın. Çünkü inanmayan zaten deliler hastanesindedir. Yani Allah azze ve celle'ye inanmayan yeri zaten deliler hastanesidir. Dolayısıyla beni birleyeceksin ve peygamberler Allah'ı birlemek için gelmiştir.